147. konu Hazreti Peygamberin Necran halkına yazdığı mektup, Hz. Peygamber, Nemle suresi nazil olmadan önce Necran halkına şu mektubu yazdı, İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahı olan Allah'ın ismiyle, bu mektup Peygamber ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran halkı ile onların piskoposunadır, siz barış ehlisiniz, ben sizin katınızda yani şehadetiniz altında İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahına hamd ediyorum, bundan sonra ben sizi, kulların ibadetini bırakıp Allah'ın ibadetine ve yine kulların velayetini bırakıp Allah'ın velayetine dön dönmeye davet ediyorum, eğer bunu yapmazsanız o zaman haraç veriniz, yok bunu da yapmazsanız, size harp ilan ediyorum, selam, bu mektubu okuyan Necran Piskopos'u dehşete kapıldı, şiddetli bir sarsıntı geçirdi, Necran halkından Şurah Bil ve Veda isimli bir kişiyi huzuruna çağırttı, bu zat hemdandandı ve Necran'da çözülmesi zor bir mesele ortaya çıktığında ilk önce ona müracaat olunurdu, Piskopos, Hazreti Peygamberin mektubunu ona verdi, Şurah Bil mektubu okudu, sonra Piskopos'u, Eba Meryem, senin bu husustaki görüşün nedir, dedi, şu Rahbil, Piskopos'a şöyle dedi, biliyorsun, Allah, İbrahim'e, İsmail'in zürriyeti hakkında peygamberlik vadetmiştir, belki de bu kişi Allah'ın vadettiği o peygamberdir, peygamberlik hakkında bir bilgim yoktur, eğer dünya işleriyle ilgili bir mesele olmuş olsaydı görüşümü sana bildirir ve onu çözebilmek için de var gücümle çalışırdım, dedi, Piskopos da o halde otur, dedi, o da bir kenara çekilerek oturdu, Piskopos bu kez ne Necran halkından Abdullah bin Şurahbil isimli birisini ki bu zi esbahtan ve himyerdendi çağırdı, mektubu ona da okuttu, ona fikrini sordu, o da aynen birincisinin sözlerini tekrarladı, Piskopos, sen de git otur, dedi, o da bir kenara oturdu, sonra Piskopos Necan halkına mensup Beni Haris Kâb'dan Cebbar bin Fez diye birisini huzuruna davet etti, mektubu ona da okuttu ve fikrini sordu, o da Şurahbil ve Abdullah gibi bir şey diyemeyeceğini söyledi, Piskopos ona da bir kenara çekilip oturmasını söyledi, görüşlerin bu noktada birleştiğini gören Piskopos hemen çanların çalınmasını, ateşler yakılmasını, kiliselere kıldan yapılmış elbiseler asılmasını emretti, onlar gündüzleri bir felaketle karşı karşıya geldikleri zaman böyle yaparlardı, eğer geceleyin böyle bir korku ve dehşetle karşı karşıya gelirse sadece çan çalarlar ve kiliselerde ateş yakarlardı, çanların çalınıp kiliselerde kıl elbiseler yükseldiğini gören tüm Necran halkı toplandı, Necran varlardı, vadisinde bulunan herkes oraya geldi, ki bu vadinin uzunluğu, süratle giden bir atlığın bir günde alabileceği bir mesafe idi, vadide 73 köy, 120 bin savaşçı vardı, Piskopos, Hazreti Peygamber'in mektubunu onlara okudu ve bu husustaki görüşlerini sordu, onlar da Şurah bin Veda el-Hemdani, Abdullah bin Şurah el-Esbahi ve Cebbar bin Feyzel el-Harisi'nin Hazreti Peygamber'e gönderilmesini kararlaştırdılar, onlar gidip peygamberden kendilerine haber getirecek. Etti. Böylece bu heyet Medine'ye gitti, oraya vardıklarında, yolculuk sırasında giydikleri elbiselerini çıkardılar, Yemen kürküne benzeyen kürklerini giydiler, altın yüzüklerini taktılar ve sonra da varıp Hazreti Peygamber'e selam verdiler, Hazreti Peygamber onların selamlarına karşılık vermedi, bütün bir gün onunla konuşmak istediler, Hazreti Peygamber onlarla sırtlarındaki kürkler ve parmaklarındaki altın yüzükler dolayısıyla konuşmuyordu, onlar da Osman bin Affan ile Abdurrahman bin Affan'da aramaya başladılar, çünkü onları önceden tanıyorlardı, onları muhacir ve ensardan oluşan bir mecliste buldular, ey Osman ve Abdurrahman, sizin peygamberiniz bize bir mektup yazdı, biz onun mektubuna uyarak geldik, ona vardık ve selam verdik, bizim selamımıza karşılık vermedi, onu bütün gün konuşturmak istedikse de bizimle konuşmadı, sizin bu husustaki görüşünüz nedir, geri mi dönelim, dediler.